Oh kasste Kainat bugün 14 Şubat Salı yıl 2017 Ay 2 gün 45 Kasım 99 1438 Hicri Cemazi evvel 17 1432 Rumi Şubat 1 Sevgililer günü Fırtına Günün sözü sevmekten sonra En büyük mutluluk sevgiyi itiraf etmektir Andrejil Günün şiiri ilahi Sabahleyin Öğlenleyin Akşam karanlığında Benim ilahimi duyarsın Maria Kederde ve sevinçte iyi de ve kötü de Sen benimle ol Saatler pırıltıyla uçtuğunda Ve tek bir bulut karartmadığında göğü Haylak olmasın diye ruhum Lütfun götürürdü onu sana ve seninkine Şimdi fırtınaları kaderin Geçmişimi ve gönlümü Karartınca, ''Bırak ışısın geleceğim, senin ve senin olanın tatlı ümidiyle.'' Edgar Allan Poe Günün malumatı, San Valentin, sevgililer günü. Bilmem biliyor musunuz, San Valentin, genç aşıkların adına mum yaptıkları bir Hristiyan rahibiymiş. Eski Roma döneminde İmparator Cladius askerlerin evlerinde eşleriyle kalmak için savaştan kaçtıklarını öğrenince evlenmeye yasaklamış. Bizim rahip San Valentin ise, bu yasağa rağmen gizli nikahlar kıyarmış. Yakalanınca akıbeti belli. Öldürülmüş elbette. Gelin görün ki hain imparator dahi olsa gönüllerine, insanların gönüllerine hükmedemiyormuş. Saint Valentin'in öldüğü yerde yer olan Roma'da anılmaya, kutlanmaya başlanmış. Derken gelenek giderek bütün dünyaya yayılmaz mı? O günden beri Şubat ayının tam ortası sevgililer günü olarak kutlanır olmuş. Aktaran Üstün Akman Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi kedo Altyazı Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çoğalık'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta Minna Yumenon Maka adlı şarkıyı dinledik. Kiyoko Takada'dan bu kaybedilmiş bir aşka Aşkın ardından yazılmış hoş bir gönül yüceliği şarkısı olarak belirtiliyor. Ve şeyde başlığını da şu her şey bir rüyadan ibaret diye çevirmek de mümkün. Japonlardaki yugen estetiğini ortaya koyan... ...yani her şeyi bildiğiniz zaman, bütün ayrıntıları bildiğiniz zaman... ...hayatın sıkıcı bir şey olduğunu da ortaya koyan bir ideoloji diyelim. Bir düşünce, dünya görüşü gevşek bir şekilde çevrildiğinde de gizem dolu. Yani bazı şeylerin gizli kalması, saklı kalması gerektiğini de ima eden bir anlatı, şarkı. Neden çaldığımıza gelince... Kadınlar. Eduardo Galliano. Yes, Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı. Modern romanın ortaya çıkışı Bin yıl önce iki Japon kadın Sanki bugünmüş gibi yazdılar Jorge Luis Borges ve Marguerite Yourcenar'a göre Hiç kimse asla Murasaki Shikibu'nun Gencinin hikayeleri adlı Erkek maceralarının ve kadınların aşağılanmasının usta işi bir yorumu olan eserinden daha iyi bir roman yazmadı. Diğer Japon, Shonagon da bin yıl sonra övülmenin onurunu Murasaki ile paylaştı. Yastıkname adlı eseri, sözcük anlamı fırçanın akışına göre demek olan Zuihitsu tarzının doğmasına yol açtı. Küçük hikayelerden, notlardan, düşüncelerden, haberlerden, şiirlerden oluşan çok renkli bir mozaikti bu tarz. Darmadağınık görünen çok çeşitli bu parçacıklar bizi o döneme davet ediyor. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğal, Sel yayıncılık. It, evet. Bizde dün aslında bugün Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. <gülüyor> dün de Dünya Radyo Günü olarak kutlanıyordu. İhmal ettik anlatmayı. UNESCO tarafından, UNESCO tarafından 13 Şubat ve be olarak belirlenmişti. 6. yılında da kutlanıyor. Bu yeni bir kutlama. Türkiye'de de henüz 100 yıllık bir tarihi olmasa da radyolar dünyada bir zamanlar en çok kullanılan iletişim araçlarından biri konumundaydı. Hala da öyle bizim için. Günümüzde dünya genelinde <gülüyor> her kategoriden yüz binlerce radyo kanalı bulunmaktadır diye de BBC Türkçeden de okumak mümkündü. UNESCO'nun yaptığı açıklamada radyoların kullanımının önemine dair pek çok vurgu var. Ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne göre dünyadaki tüm evlerin en az %75'i, %3'ü en az bir adet radyoya sahipmiş. Yani günümüzdeki bütün internet ve diğer televizyon gibi gelişmelere rağmen radyonun önemi haber öğrenmek anlı anlık haberleri takip etmek ve bir iletişim aracı olarak vazgeçilmez bir durumda önemi az azım sanacak halde değil. Radyo kullanan insan sayısı da azalmıyor ilginç bir şekilde ve popüleritesini kaybetmiyor radyo. Daha önceki şeylerde de Radyo Kalifatayı, Ajantin'de, Kaçık Radyoyu da size tanıtmış programlarından belirtiler de vermiştik. Akıl Hastanesi'nde ruh hastalıklarının tedavisinde psikolojik rahatsızlıkların çok önemli bir etken olarak kullanılıyor. Müthiş başarılı bir şey. Türkiye'de de ilk radyo yayını TRT 1 TRT İstanbul Radyosu adıyla bilinen İstanbul Radyosu adı altında 1921'de ...başlamıştı... ...1923'te de... ...Öğretmen Okulu'nun Bodrum Katı'nda... ...Telsiz Telefon Tecrübeleri adı altında... ...davetlere ve basına... ...açık bir şekilde yapılmış... ...bir Bodrum Katı'nda başlamış olması da... ...hoş... ...halkın radyo yayınlarını tanıması... ...birbiriyle iletişim kurması ve haberleri... ...güncel olarak öğrenmesi hedefleniyormuş... orada... ...ilk yayınlar akşam saatlerinde yapılmış... ...çocuklar rahatsız olmasın Hı. diye mi acaba... Ve sadece 5 saatle sınırlanmış <gülüyor> günümüzde Türkiye'de binlerce radyo kanalı var bulunmakta ee, ve her şey e, çeşitli türlerde müziklerde çalınıyor haberlerde veriliyor bunu da ekleyelim ve dönelim tarihte bugüne 1349'da yani 667 sene önce bundan birkaç yüz sayıları, birkaç yüzü bulan Yahudilerin bir takım çeteler tarafından, sokak çeteleri tarafından Strasbourg'dan kovulması için Yahudilerin yakıldı, yakılarak öldürüldüğü haberi var. 667 sene önce devam ediyor hala sonra ikinci dünya savaşına ve günümüze kadar da gelecek 1502'de İspanya'da enkizisyon katolik krallar Müslümanları Granada'dan e, sürmeye karar veriyorlar ya katolik olacaksınız ya da İspanya'yı terk edeceksiniz diyorlar o da 500 yıllık bir tarihin sonunda biliyoruz neler olduğunu 1556'da bugün de Thomas Kranmer düşünür, yazar, bir zındık ilan ediliyor. Bugün zındıklık tarihiyle ilgili haberlerimiz var. Ve 1989, yani Yahudilik de, e, Müslümanlık da, Hristiyanlık da, e, 1989'da da İran lideri Ruhullah Homeneyn, bir fetvasıyla Birlikte Yazar Salman Rushdie'nin de The Satanic Verses adlı Şeytan Ayetleri adlı Kitabını yazması dolayısıyla Ölüme mahkum edildiği Bir fetva yayınlandığını da Bir zındıklık olayının da Orada olduğunu görüyoruz Tarihte bugün de Bunlar var Bugünün haberlerine gelince en önemli haberi günün herhalde uluslararası haberi Michael Flynn'in istifa etmek zorunda kalmış olması muazzam bir skandal bu görevde e, tarihteki Amerika Birleşik Devletleri'nde en kısa kalan insan oluyor e, başkanın yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Baş danışmanıydı, güvenlik danışmanıydı, general, çok ürün biriydi başkan tarafından. Ve Adalet Bakanlığı Michael Flynn'in Rusya ile olan görüşmelerini, telefon görüşmelerini pek uygun olmadığını söylüyordu. Trump'ın danışmanı Miller'da. Steven Miller'da üst düzey danışmanlarından hafta sonunda verdiği söyleşilerde Dan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i savunmamıştı. Yani Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri büyük Sergey Sergei Kislyak'la Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğü iddia edilmişti. Göreve başlamadan önce General Flynn'in Flynn önce iddiaları reddetmişti. Sonra emin olmadığını söylemişti. Dünyanın yeni gerçekliği bu şekilde yani pek emin olamıyorum. Böyle dedim ama bilmiyorum ki filan. Sonra da özür dilemelerle. Bugün çok sayıda özürden bahsedeceğiz. Zaten Trump'ın baş danışmanı Muhtasal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de özür dilemiş. Kremlin yalanlamıştı. Onlar da yalancı durumuna düşüyorlar. Yani Kıdemli Politika Danışmanı Stephen Miller hafta sonundaki çeşitli söyleşilerinde Trump'ın Fline'e desteğine yönelik soruları yanıtsız bırakmıştı. Hassas konu bana düşmez filan demişti. Bunu baş, peki Trump Fline'e güveniyor mu, güvenmiyor mu sorusunu da bunu başkana sorun demişti. Böyle birkaç Aralık ayında birkaç defa telefon görüşmesi yaptığı biliniyor. Büyükelçi Kislyakla Amerika Birleşik evet. Devletleri'ndeki büyükelçisi Rusya'nın. Sergey Kislyak daha sonra daha önce de hem Flynn'in hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olan Mike Pence'in de Bu görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Veya Demokrat Parti'nin seçim döneminde Beklenmesinin görüşülmediği ifade edilmişti Oysa 9 görüş bu 9 görevli Ayrı ayrı Washington Post'ta verdikleri mülakatlarda bu konuların da konuşulduğunu söylemişti. Bunlar da yalanlanmadı filan. Sonradan e, Flan'in sözcüsü muhabirlere bu konunun görüşüp görüşülmediğini tam bilemiyoruz dedi. Acaba Mike Pence e yalan mı söylemiş olabileceği söylentilerine var. Tamamen yalan dünya vaziyetleri. Trump sessiz kaldı her konuda atan bir adamdı. Bir şey söylememişti. Michael Flynn'in aslında fotoğrafları da yayınlandı. Trump kampanyasının ateşli savunucularından olan Flynn. Donald Trump'ın yanı sıra baş stratejisti Steve Bannon'la da iyi ilişkiler geliştirmiş ve çok ilginç bir fotoğraf da yayınlanmıştı. 2015 aralığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şerefine verilen bir ziyafete katılmış. Ne Putin'in yanı başında görüntülenmişti vodka evet. falan içerlerken şampanya şampanya mı? evet hmm. arada vodka da karıştırmıştır masada masada şampanya görünüyor evet ee, evet işte böyle bir bizi Türkçe beydi bu bu arada evet sonradan Michael Flynn'in de istifa ettiğini bu sabah öğrendik yani bu bir yarım saat öncenin ya da bir saat en fazlanın haberi taze haber bu ve flash haber diyebiliriz e şey diye tam me mektubu yayınlandı istifa mektubu o da Guardian'dan bir haber maalesef son olayların gelişmesinden sonra başkan yardımcısı yetersiz brief verdim yetersiz enformasyon verdim Rus Büyükelçisi telefon konuşmalarım hakkında başkana ciddi o samimi olarak özür diledim başkandan ve onlar da benim özürlerimi kabul ettiler diyorlar ve yerine de Joseph Keith Kellogg Jr. gelmiş yeni bir Kellogg baş danışmanımız oldu General Michael Flynn'in istifasından sonra Özür dileyen, dileyene. Şimdi özürlere geçecek olursak, bu sırada çok ilginç şeyler var aslında. Mesela hangi birini alayım? Önce Fransa'nın başkenti Paris'te polisten bir yarım yamalak bir özür gelmiş. Bir gence copla tecavüz ettiği iddiaları üzerine sokağa döküldü protestocular ve müthiş yaygın şeyler var. Geçtiğimiz hafta döküldü. Bu hafta daha şiddetli bir şekilde devam ediyor. Evet. Ve şeyi de hatırlatıyor. 2005'teki bundan 12 yıl önce açık gazetede etraflıca üzerinde durma mecburiyetinde kaldığımız fırsatını bulduğumuz değil. Olaylar vardı. Bütün arabalar yakılıyordu filan. Eee kitlesel bir isyana dönüşmesinden de korkuluyor diye haberler var ve Marine Le Pen de ulusal cephenin lideri Marine Le Pen ülkeyi yönetenleri banyolere göz yummak ve radikal düşüncelerin burada güçlenmesine olanak sağlamakla suçlamıştı elindeki copla beraber oradaki siyah bir gence tecavüz etmeye kalkışan polisin hiçbir şeyi yok yani günahı yok, yok özür dilemiş onlar ya, ne olduğunu söyleyeyim mi sana An, Poli, polisin ne yaptığını ne yapmış ee, Teo adlı bir genç bu 20'li Poli... yaşlarda efendim 20'li yaşlarda evet ve bir eğitim kurumunda da çalışıyormuş ee, gençlik merkezinde eğitmen olarak çalışıyormuş bu çocuk ee, şey olmuş anüsünden ameliyat olmuş ve 3 ay da iyileşecekmiş hatta başkan e... Cumhurbaşkanı François Hollanda ziyaret etmiş. Evet fotoğrafı var hemen. Fotoğrafı var. Fakat şey ne diyor biliyor musun? Polisi bu konuda. Ya Teo'nun pantolonu kendiliğinden düştü demiş. Aşağı düşmüş. Açılır kapanır copta. Otomatik coplar var ya. Evet. O da yanlışlıkla açılmış ve o sırada da Teo'nun anüsüne denk gelmiş. İnan, Fransız polisi. E, Olmasa inanacaktım da. İnandırıcım. Tüm olduğuyla alakalı olarak karşılaştırma kurmak bile istemiyorum. De, Bilmiyorum var mı ellerinde kanıtları? Kendi söylediklerinden başka. Herhangi bir görgü tanrı var mı polisten başka? Var. Kim var? Ka bir kişi tarafından bazı bölümleri çevredeki bir kişi tarafından kameraya kaydedilmiş... Ordundan, an üstünden ağır bir ameliyat geçirmek zorunda kalmış polisin dediklerini doğruluyor miymiş o görüntüler yok e, polisin dediğini değil de daha çok evet. doğruluyormuş ama olsun özür demiş polis ve mesele kapanacak herhalde bir de şey olmuş ya yani molotof kokteylleriyle karakola saldırı oldu dün molotof kokteylleri 3 polis aracı ateşe verildi onlarca işte gözaltına alındı işte şey... Nasıl kapanacak mesele? Ve özürle kapanacak mı? Kapanacak tabii. 2005'te kapanmış mıydı? Ee, Şu anda 2005'in devamı değil mi? Kapanmadığına göre o zaman. Evet, öyle oluyor. Bu arada bir özür daha var. Cumhurbaşkanı adayı muhafazakarlar muhafazakarı Katolik François Fillon... Milletvekiliyken eşini ve iki çocuğunu yanında çalıştırıyor göstererek maaş almalarını sağlaması hakkındaki iddialarla ilgili özür dilemiş. Asistan sıfatıyla çalıştırdığı için üzgünüm demiş. Bu bir hataydı demiş. Ücüm yüz falan demiş midir bilmiyorum. Son derece pişmanım ve Fransızlardan özür diliyorum demiş. 15 yıl içinde devlet bütçesinden toplam 830 bin avro Maaş almış sadece eşi. Çocuklarının ne kadar aldığı bilinmiyor. Fakat ilginç bir şey adaylıktan çekilmiyormuş. Özür diliyor. Devam. E o kadar para harcadı. Hiçbir şey fikrimi değiştirmemi sağlayamaz demiş. Israrcıyım demiş. Ve bana karşı bir komplo bu demiş. Linç adaleti uygulanıyor demiş. Hı. Ama çalıştırmış Yasak değil tabii de bir de çalışsalar iyiymiş para almadan. Hiç gören olmamış Ne? Home eşini hem de evet, home office sistemi. Arkası. Başka özür var mı? Ee, i̇şte biraz da Numan kurtulmuş çünkü ki e, özür Bence o özür değil yayından önce de konuşmuştuk. Özür değil Cumhurbaşkanı çıkıp yanlış anlaşıldım derse özür mayesinde de olmayacak bir şekilde anlaşılabilir. Ama Numan kurtulmuşun Cumhurbaşkanının sözlerini düzeltmesi özür değil. Ondan sonra böyle düzeltiyor. Cumhurbaşkanı tarafından iletişimde yanlışlık olmuştur diye tekrardan Numan kurtulmuş düzeltilmek zorunda kalıyor. Bence Numan kurtulmuş düzeltilecek mi? Düzeltilmeyecek mi diye bahse bile girebiliriz. Düzeltilecek mi? Bence geçtiğimiz seferde olduğu gibi düzeltilecektir. En son şey Elbap'tan sonrası ile alakalı olarak bir tartışma vardı hatırlıyorsunuz. Numan kurtulmuş Elbap son nokta demişti. Cumhurbaşkanı hayır Elbap'tan sonra sırada Membiçi ve Rakka var diye konuşmuştu. Evet. Sonra Numan Kurtulmuş'un Elbap'ın son nokta olduğu söylendikten sonra arada bir iletişim bozukluğu var demişti. Şimdi bu iletişim bozukluğu olan bir kişi Cumhurbaşkanı'nın sözlerini nasıl düzeltebilir ben onu anlamıyorum. Ben o, o, o, ben o özürden bahsetmiyorum. Hangi özürden bahsediyorsunuz? <gülüyor> Farklı özür ya yani özür dilemeden özür kabulü Cumhurbaşkanı ediyor. şey referandum kısmından bahsediyor. Evet. Tamam ben de ondan bahsediyorum canım. Ben sadece Nurman Kurtulmuş'un kim benim gözümde e, kim olduğunu bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani bu nitelikte bir durumda. Böyle bir konumda şu anda. Düzeltilen bir insan. Düzeltilen bir insanın düzeltme yapması e, pek düzeltici iç düzeltici bir şey değil. Yani evet peki ben de kabul edebilirim bunu ama gene de çok rahatlatıcı ve sevindirici bir haber. Selahattin de oradan gülümsüyor zaten çok rahatladı. Çünkü her hayır diyen terörist değildir demiş. Cumhurbaşkanı, şey hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş. Yani her hayır diyenin terörist olduğunu zannediyorduk biz. Cumhurbaşkanı öyle dediği için. Sonra rahatladık değilmiş her hayır diyen terörist. Selahattin'in gülümsemesinin sebebi bu değil bence. Başbakan Yardımcısı Numan kurtulmuş. Bu anayasa değişikliği ile alakalı teklife, teklifle yönelik Türkiye bir yerde sınıf atlayacak, daha güçlü bir yönetim modeliyle yeni Türkiye, güçlü Türkiye istikamet yoluna devam edecek demesine gülümsemiş olabilir. Sınıf atlamak kolay değil öyle. Bekliyoruz hepimiz sınıf atlayacağız diye de işte Numan kurtulmuşun açıklamasıyla beraber referandumdan sonra sınıf atlayacakmışız hepimiz. Bir üst sınıf, elit, premium, soy, soy, soylu sınıf falan, VIP. Yok canım premium. Paket, veriyorsunuz paketini alıyorsunuz premiyi. Peki, e, yani e, şey demiş hükümet sözcüsü aynı zamanda. Allah şükür bizi hiç yanıltmadı anketler demiş. Seçmenlerimizin hangi konularda bilgilendirmeye ihtiyacı varsa kampanyalarımızı onların üzerinden yürüteceğiz. Şenlik içinde bir kampanya yürüteceğiz. inşallah. evet oyları sandıktan çıkacak. Peki sorum şu. Dünyanın en iyi haberi bu değil mi? Hayır diyenlerin kaçta kaçı terörist oluyor bu durumda sence? Yani bir kısmı da terörist herhalde. Yani. Yeni Şafak gazetesinde yazıyor bu. Yolda gelirken benim biraz beynim yandı. Size de göstereyim hemen. Kaçta kaçıymış? Oran Şöyle mı? oluyor. DH'da Baylok çıkmış. DH'da mı? Evet DH'da, DH'da Baylok DH çıkmıştı. Ya? PYD'de de PKK'da da PYD çıkmıştı. CHP'de zaten DEAŞKPJC ile zihniyet olarak benziyordu bazı noktalarda. Böyle e, DEAŞ'ta Baylok çıkınca ondan sonra DEAŞKPJC'den PKK'ya geçişler oldu mu olmadı mı tam olarak bilemiyorum ben. Her şey tamamen karma karışık durumda. Şu anda kim terörist kim değil? Kimler ileride terörist olacak, kimler olmayacak? Ha bir de FETÖ var. FETÖ'yü de almak lazım işin içine. PKK var. PKK var, PD var, YPG var. DEAŞ var. Baylok no, dağıtıldı. Dağıtıldı mı? Saint Troy'daydı. Central Organization'da o kalktı. Hı. Nostalji yaptınız yani. Nostalji İ, Evet. Bilmiyorum yani kim olacak kim olmayacak belli değil. Ben bu konuda pek bir bilgi sahibi değilim. Yeni Şafak Gazetesi'ne sormanız lazım. Peki var devam <gülüyor> var. Bir yarı özür daha var. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 yönetici ve tutuklandığı soruşturmayı yürüten savcı Murat İnan FETÖ şüphelisi olarak yargılandığı Selam Tevhid'de Kumpas adlı davanın bunun da adı da çok tuhaf. Dünkü duruşmasında savunmasını yapmış. Dizi film ismi gibi değil mi? Selam evet. Tevhide Kumpas. Evet. Yerli dizi ama. Yerli dizi. Ee, bol reklam. Ve şöyle demiş. Bu imza benim imzam. Teknik takip kararındaki imza <gülüyor> size mi ait demişler? Bilmiyorum demiş. Benziyor benim imzama mı demiş. Belli de değil demiş hmm. Peki kız kardeşinin FETÖ bağlantılı Dershanede öğretmenlik yap, Yapıp yapmadığına ilişkin soruya da Bilmiyorum demiş Kız kardeşin nerede çalışıp çalışmadığını da Bilmiyor olabilir Cumhuriyet gazetesini takip ediyor Bu da bir e, Özür Kabile Kabilinden sayılabilir mi bilmiyorum ama <gülüyor> Böyle gidiyor Şimdi gelelim bu çok önemli meselelerden bir diğerine bir şehit haberi daha var. Elbap'ta. Elbap'taki çatışmada de askerin yaralandı da söyleniyor. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş. Dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır diyor. Gene loading ekranı çıkmış. Yüzdelik dilimlerle konuşuluyor. Elbap'tan son dakika haberleri olarak düşüyor bu haberler. Yüzde kırk, yüzde 50 gibi ilerliyor bunlar. Ee, en son dün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyindeki Elbap ilçesinin yüzde 40'ına ele geçirdiğinden bahsediliyordu. Aynı zamanda Esad rejimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında da yeşil hatta benzer bir şekilde bir fiili hat e, kurulmuş. Evet, Çatışma çıkmaması için. Ama yeşil hat <gülüyor> çok ıı, devamı da var onun T24'ten haberin. Önemli bir ıı, ayrıntı da diyemeyeceğim. Çok önemli bir noktası ekseni var. el kontrolün ele geçirilip sağlanması üç, en az 3 ay sürer demişler. Hani 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle IŞİD'in hareket kabiliyeti azaldı diyor. DH IŞİD neyse işte e, fakat %40 seninde dediğin gibi fakat tüneller bulunmuş ama en az 3 ay sürer diyor. E, buraya güvenilir nüfus yerleştirilip 2500 civarında ÖSO, Özgür sürüyordu Ordusu güçleri daimi bırakıldıktan sonra Membiç ve Rakka planlarının devreye sokulabileceği belirtilmiş. Yani şu yani Rus Sputnik sitesinin haberine göre de Dışişleri Bakanı Rus ya Dışişleri Bakanı Lavrov dün Moğolistan Dışişleri Bakanı ile görüşmenin ardından işte herkes kendi eylemlerini Suriye hükümetiyle koordine etmekle uğraşması gerektiğine inanıyoruz filan demiş herkesin. Aynı zamanda İlter Turan'ın da bir açıklaması vardı. CNN'de görülebilirdi bu. Uluslararası İlişkiler Profesörü. Evet efendim. Suriye'nin, Türkiye'nin Suriye konusunda izleyeceği yolla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı Turan. Son tahlilde Türkiye Esad anlaşacak deniliyordu. Bilmiyorum Esad diye yazıyor. Esat mı yazıyor? Esad diye yazıyor hatta Esad es ne Esad olan Esad Cumhurbaşkanı tarafından dün beşer olarak nitelendirildi. Önemli mi sizin için bunlar bilmiyorum ama dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Beşer bu gidiş iyi değil. Kendi halkına bombalar yağdırıyorsun. Tanklarla halkın üzerine gidiyorsun. Yarın cuma bu bir başlangıç olsun. Bu işi huzurlu bir şekilde bitir. Bu işi huzurlu bir, şekil, huzurlu bir şekilde vatandaşın bir Cuma namazı kıldanası ile bitir demiş, sağa sola vurdu, benden gelmiyor bu dedi, bunlar terörist dedi. Ardından biz de ilişkilerimizi kestik. Şimdi arayışımız diplomasi, siyasi arayış içerisindeyiz. Aslan'a bunun önemli adımlarından biri oldu diye konuşmuş. Beşer hakkında. Esed di Beşer. Evet. Beşar. Esad da değil. Esed de değil. Esed Beşer beşar, beşar. Be Benim sorum şu anda yani yarım saatti bitir Esad Aslan demek biliyorsun. Aslan Esa, evet güneş Aslan. Esad. Esad. Ee, sorun şu. E, çok ciddi bir sorun bu. Buyurun. En az 3 ay yani ne demek? Bu 90 gün. Şimdiden itibaren. Evet. En az 3 ay lazım diyorlar şey, şeyin ele geçirilmesi için. El babın mı? El baba. Bir çatışma. evet. Aynen böyle. Haber böyle. Dayanabilecekleri yani. noktada değil derdidir muhtemelen. Çünkü Kuzey'den Türk ordusuyla ÖSÖ şey yapmış, sarmış. Güney'den bir diğer taraftan da işte rejim kuvvetleri sarmış. Rakkay'la olan bağlantıları kesilmiş. Üç ay dayanabilecek kadar durumda orada olabileceklerini zannetmiyorum. Öyle mi? diyor. Kim haber? diyor? T-24'ten gayet ayrıntılı bir haber var. Üç ay boyunca dayanacak. <gülüyor> en az üç ay sürer deniyor bu haber. Şimdi bu Elbab'da kontrolün sağlanması ...en az 3 ay sürebilir... ...deniyor. Ee, yani... ...en az 3 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu ifade edilmiş. Bu Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberi... ...T24'ten aldım ben ama... ...Elbab'ın tamamen... ...kontrol altına alınıp normal hayata dönülmesi... ...en az 3 ay sürer denmiş. Kim demiş bunu? İşte... ...Uğur Ergan'ın haberi... ...böyle analiz yapılmış yani. Hmm. Ee, e şöyle yani bakıyorum Askeri kaynaklar Askeri mi? kaynaklar evet Güvenli hat vesaire Şimdi soru şu e, Biz sürekli olarak yaptığımız bir bölme Çarpma bölme vaziyetleri var ya 3 ay 90 gün demek Ama bizim e, bugüne kadar 170 sürü gün oldu Böldüğünüz zaman Gelen şehit haberlerini en az iki buçuk günde bir şehit oluyor. Dolayısıyla da 90 günde daha en az 36 şehit vereceğimiz anlamına geliyor. Dehşet verici bir ya, rakam değil mi? İstatistiklere baktığınız zaman öyle ama yani kasabanın yarısından çoğu ele geçirilmiş, merkezine girilmiş bir şekilde üç ay daha dayanabilecekleri biraz askeri açıdan ben de harita üzerinde konuşmaya başladım şimdi ama e, bana az. pek mantıklı gelmiyor. Yüzde kırkı olarak geçiyor mesela Cezire'nin haberinde de. Evet. Daha ne kadar dayanabilirler? O, o, o kısmı da ayrı bir mama. Evet gene şeyin vurulduğu haberleri var. Onlara birazdan geliriz. Evet, Çok evet. sayıda haber var ama özellikle de işte IŞİD yöneticisinin, yöneticilerin öldürüldüğü Irak ordusu tarafında haberleri var. Birazdan ona döneriz şimdi. Açık she is an urban Vietnam. ...sen dinlediğimiz... ...This is Radio Clash... ...burası Clash Radyosu adlı şarkıyı da çaldık... ...Dünya Radyo Günü ...bir gün gecikmeyle... ...özür dileyerek... ...kutlama babından oldu... ...dün atladık... hızımız alamadık... ...ama dinleniyoruz merak etmeyin... ...dün soruyordunuz mesela... ...Bagdadi ölmedi mi ya diye... ...evet... Ee, Gelen haberler doğrultusunda söyleyebilirim ki Irak ordusu IŞİD lideri ve örgütün üst düzey yöneticilerin toplantı yaptığı bir eve hava saldırısı düzenlediğini açıklamış. Bagdadi öldürülmüş mü? O konuda hakkında bir bilgi verilmemiş. Evet. Evet hava saldırısında 13 IŞİD yöneticisi öldürüldü diyor. rakkayla ile El-Kaim arasındaki hareket halinde oldu Bagdadi'yi konvoyunun. istihbarat gelmiş, vurmuşlar. Bilgi verilmemiş bu konuda dediğin gibi. Musul'dan geri çekilmeyi konuşmak için komutanlarıyla bir araya gelmişler. Musul'dan geri çekildikten sonra nereye çekilecekler ki? Evet, Musul'da e, saldırılar da var. 14 ülü, 34 yaralı. Bu IŞİD'den kurtarılan Doğu yakasında Anadolu Ajansı DH terimini kullanmayı tercih etmiş hükümetle az bir nihalinde. Doğu yakasında meydana gelen bombalı saldırıyla bir eve roket isabeti sonucu biri bebek 14 kişi ölmüş. Tabi he, hemen hemen hepsi sivildir eminim. 34 kişi de yaralanmış korkunç bir şey. Geçen ay açılan e, bir restorana da aynı şekilde saldırı intihar saldırısı düzenlenmiş. Evet, çok feci o. Da. My Beautiful Lady adlı restorana. Bir ay önce açılmış. Voice of America oradaki izlenimlerini aktarıyor iki buçuk yıl sonra işit kuşatması, sokak savaşı, hava bombardımanlarından müşterilerde, ...müşteriler de çalışanlar da hayatın yeniden normale dönmeye başlaması nedeniyle heyecanlılarmış. Ama ardından işte böyle bir saldırı düzenlenmiş. Evet orada çalışan 21 yaşındaki Muhammed Bedir de... ...burası Musul'un doğusu için bir fener gibiydi. Herkes iş yerlerini açmaktan korkarken biz açtıktan sonra başkaları da işe başladı... ...ama şimdi burası hayalet şehre döndü diyor. Devam ediyor ve bir de mesela haberlerde bu saldırılar ve Bağdat'ta yaşanan saldırılarda toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Halbuki bir Voice of senin de sözünü ettiğin haberinde sadece restoranda hayatını kaybedenlerin sayısı ondan fazlaymış. Evet. Feci bir şey var. Restoranın sahibi ve sahibi de ölenler arasında en az da iki çocuk ölmüş durumda. Bir başka saldırı haberi de şeyde var, Pakistan'da eczacı eylemi var, daha orada. Geçen de geçen Mart ayında tam bir sene önce aşağı yukarı 69 kişi Paskalya Bayramı'nı kutlarken öldürülmüştü korkunç bir patlama, intihar saldırısında. Bir parkta çocuklar, çocukların da paramparça olduğu bir parkta, Şimdi Lahore'da yeni bir şey. Bu sefer eczacılar il, ilaç satışlarını düzenleyen bir yasal düzenlemeye karşı eyleme geçmişler. Bir intihar saldırganı yalnız patlatmış kendini ve bir, bir sürü insanı. 11 ölü var. Evet. Bu arada Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sevgililer günü kutlamaları İslam kültürünün parçası olmadığı gerekçesiyle halka açık alanlarda yasaklanmış. Görüyorsunuz. Türkiye'nin medeniyet, Türkiye'deki uygarlığın seviyesine biz de hiç değilse, yılbaşı kutlamalarını e, kamusal alanlarda kutlamak değil de e, okullarda vesaire kutlanmasını Kutlanması, yasaklıyoruz. Evet. Yasak onlar sevgililer günlük diyorlar. Zaten onlar da yılbaşı mesela doğrudan kafadan iptal galiba. Evet. Pakistan'da yılbaşı İsrail, İsrail'de de yeni bir yasak var. Ezan yasağı geldi, onaylandı. İsrail parlamentosundaki yasama komisyonu <gülüyor> ezanın o parlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamış. Nabi Avcı bir şey demiş mi bu konuyla alakalı? Geçtiğimiz ben de ona baktım. Oradaydı. Bunu kim kınamış hükümetten? Nabi Avcı da hükümette mi hala? Evet, Kültür Bakanı. Evet, Kültür ve Turizm Bakanı. Hatta 6 Şubat civarında, ya yani 6 Şubat'ta e, Tel Aviv'deydi. Orada... Çeşitli temaslarda bulunmuştu. İddia girmişti vesaire. Knesset yani İsrail parlamentosu yasama komisyonunun oylamaya sunmak üzere ezanın o okunmasını okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasasını onaylamış. Yediyot Ahronot gazetesinden yeni şapak aktarıyor. Ezan gece 23 ile sabah 7 saatleri arasında okunması yasaklanıyormuş. Başka zamanlarda yasaklanmıyor. Demek ki uykusunu kaçırıyor herhalde. İsraillerin. Olabilir. İslam İşbirliği Teşkilatı kınamış. Evet yasa uymazsan 1200 dolara kadar para cezası veriyorsun. Ona rağmen de bastırıp parayı acaba ezan okuyabilir misin? Onu bilmiyorum. Evet İslam İşbirliği Teşkilatı kınamış ibadet Hı. özgürlüğü ve dini ay ayinlerin uygulanması hakkını içeren uluslararası hukukun ve sözleşmelerin ihlali. Ekmelit'in İhsanoğlu kınamış mı acaba? O İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski Ek başkanıydı değil mi? Ekmek de? için Ekmeledin. Yok, o İslam işbirliği örgütünün dindi. Değil miydi? Onun muydu? Hatırlamıyorum şimdi. O şimdi o, İslam işbirliği Haride... Teşkilatı'nın genel sekreterlik yapmış. Evet. O da o da kınamamış. Yani bana gelme. Türkiye'den bir kınama gelmedi. Hükümetten ya da milliyetçi hareket partisinden <gülüyor> Ekmeçtin Bey gibi ilerden bir şey gelmedi. Ekmeçtin Bey de son tweetini 2014 senesinin Ağustos ayında atmış. Twitter böyle günler işim var diye hatırlatmak lazım Ekmelettin oldu. Ama şimdi ne olur ne olmaz. Ak Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ekmek için Ekmelettin sloganıyla. Baş, başlığında Twitter cover fotoğrafında AK Parti, CHP, MHP, HDP Türk milletinin gururu Ekmek için Ekmelettin fotoğrafı var. Evet benim de bir başka şeyden, Acaba internetten gördüm. Unuttum. Twitter hesabının... <gülüyor> <gülüyor> tanetten gördüğüm başka bir şey de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bir de eee MHP eski MHP'li Mansur Mansur Yavaş'ı da e, kendi saflarına katmıştı ama Ankara'da kazanamadı belediye başkanlığını. Oradaki slogan önerisi de şeydi. E, yavaş için Lavash için Yavaş. da olmadı ama neyse. Peki e, bu böyle gidiyor e, Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Büyük bir suçlama var Kim efendim? Pakistan'a 2016 geçen yaz Yani Yaklaşık 600 bin Afgan Mülteci ülkesine zorla götürmekle Suçlanıyor Göndermekle Yani Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum Geçen yaz olmuş, atlamışız tamamen açık gazete olarak. Bir özür borcumuz var herhalde. Son yıllarda mültecilere yönelik en büyük kitlesel göç, zorla gönderme operasyonu yapmakla suçlanıyormuş. Çok ayrıntılı, 76 sayfalık devasa bir rapor. Ve şöyle... Raporda 2016 yazında 600 bin mülteci zorla geri gönderilmiş. Bunların 365 bini resmi mülteci statüsü almış kişiler. Yani almış gelmiş artık tica etmiş. Yok gideceksin demişler. İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcilerinden birisi. Pakistan dünyanın en büyük mülteci karşıtı operasyonunu yaptı demiş. 2016 ortasında hiçbir yerde de haber olmadığı için biz bile e, maalesef bunları takip etmeye çalışan insanlar olarak kaçırdık bunu. Raporda tehdit, soygun, keyfi muamele ve zorlayıcı önlemler de yer alıyor. Ayrıca da Birleşmiş Milletleri bu seni ilgilendirir herhalde kuvvetle eleştiren bir rapor bu o Birleşmiş Milletler de çünkü yüksek komiserliği e, Afgan mültecilere geri dönmeleri için 400 dolar peşin para ödemiş Allah'ım dönün diye bu da baskıyı artırdı demiş yani mültecilerin gönüllü olarak geri e, döndükleri yönünde bir kurmaca bir uydurup bir şey demiş bu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği de eleştirileri geri çevirmiş yok böyle bir şey Pakistan'daki güvenlik güçlerinin baskısı kabul merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki tutum değişikliği ve sıkı sınır kontrolleri yüzünden oldu demiş çok inandırıcı değil bir özür mü bu? ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre bu haberi şeyden alıyoruz. Doğçe Le, Türkçe'den. Pakistan'da yaklaşık 2 milyon 400 bin Afgan mülteci yaşıyormuş. Bu da yani dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkelerinden biri yapıyor. Evet. Mutlak sayı olarak. Ama bunları def ediyor. Bunların nereden geliyorlar? ...1979'daki ilk... ...Afganistan işgalinde bu sefer... O, ...Sovyet Rusya'ydı Rusya o zamanki adı... Evet. ...Sovyet işgalinin... ...hatta 2016 yılında... ...National Geographic dergisinin... ...kapağındaki fotoğrafıyla ünlenen... ...o meşhur yeşil gözlü Afgan kızı... Hmm. ...Şerbet Gula... ...o da sınırdı şey edilmişti... ...hiç kimsenin gözünün yaşına... ...bakmıyor insanlar... ...dünya çapında büyük tepki de... ...çekmişti ama böyle... Göçmenlerle alakalı bir haber de Amerika Birleşik Devletleri'nden var. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarla 11 eyalette 600 göçmen gözaltına alınmış. Ama korkacak bir şey yok. Obama yönetimi sırasında 2015 yılında ülke geneline sadece bir haftada 2000'den fazla göçmen gözaltına alındığı duyurulmuş. Karşılaştırma yapılacak olursa. Bir slogan düşünüyorum ama daha sonra. Ee, tam denk getiremedim. Ee, Kur Kuzey Kore'nin füzesini gördünüz mü? Gördüm. La balistik mi? Balistik diyorlar. Yani balistik değil de Japon yönetimi ama balistik gibi duruyor. Uzaktan bakınca böyle. Gidiyor yani. Balistiğe benziyor. Terazi lastik balistik. <gülüyor> Terazi lastik balistik oldu. Bu şeyin sevinci içindeyiz. Hükümet sözcüsünün her hayır diyenin terörist olmadığını şey yapınca. Bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi de şey tabi. Kılıçdaroğlu mu söyledi? Kılıçdaroğlu'nun evet Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü hal uygulamalarındaki hukuksuzluklara dikkat çeken haberi çeşitli yani çok az gazetede var aslında Cumhuriyet'ten birinci sayfadan görebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Son kanun hükmündeki kararnameleri Değerlendirmiş Ve 2 Ocak tarihinden sonra Bugün ayın kaçı 14 Şubat Yani bir buçuk ay içinde yayınlanan pek çok kararnamenin Tümünün Usulsüz olduğunu belirtmiş Kılıçdaroğlu Eşi görülmemiş bir Sahtekarlık dünya çapında bir sahtekarlıktan Bahsediyor Acaba doğru mu saray karar veriyor bakanlar imza atıyor geriye dönük imza hali söz konusu demiş yani boş kağıda imza atılıyor ve bunlar girsin işte olan üstü kan hükmünde kararname olağanüstü halinde çıkarılacak işte bütün akademiler boşaltılsın barış bildirisini imzalayan akademisyenler atılsın kovulsun yani bu bir suçüstü haliyle karşı karşıyayız cürmü meşut denirdi eskiden buna bu anayasayla bunu yapanları referandumda istedikleri değişiklikler geçerse kimse dizginleyemez demiş. İklim Öngel'in haberi. Ee, 250 sayfaya geçen kapsamlı bir rapor da hazırlamış e, kurmayları ve son kararı, son sözü Kılıçdaroğlu'na bırakmışlar. Anayasa mahkemesine gidilsin ya da gidilmesin diye karar verecekmiş. Bugün galiba. Ama Doğu Perinçek'ten bir çağrı var. Anayasa mahkemesine götürmeyin diyor Doğu Perinçek başkanlık sistemiyle milletin önünde hesaplaşalım başkanlık sistemini milletin oylarıyla mahkum edelim demiş pek önemli, önemli bir açıklama değil ya da kişilik belki, olarak da fakat ben başka bir şey belki anayasa mahkemesi de. ne yapıyor anayasa ya mahkemesi. bütün bu olup bitenler konusunda en çok yani anayasada değişiklik işte bütün ülkede herkes bununla yatıp bununla kalkıyor evet mi hayır mı bu reislik sistemi mi mesela e, anayasa hukuk, anayasa mahkemesinin eski üyelerinden profesör doktor saadlı salam ki o da mülkiyemekte bir mülkiyedendir anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin olarak Türkiye'deki güncel gelişmeleri karşılayacak bir terim aranıyorsa aslında gerçeğe en uygun olanı reislik sistemi <Gülüyor> sistemül reis diyeceğiz. Muhtemelen. E, sistemin Arapçasını bulamadım şimdi. Rejim. Arapça mı oluyor rejim? Değil değil mi? <gülüyor> e, Ama rejim diyorlar. Fransızlardan Fransız. yani, evet, Latinlerden okay. alıyorlardır. Batı, herhalde. Ba, batıdan geliyor. Neyse bir, çok ıı, iyi bir haberim var. Ya yani, Olağanüstü bir haberim var aslında. Kanal D'nin sabah haberlerini bundan böyle deneyimli gazeteci Emin Çapa sunacakmış. Emin Çapa'yı severiz. Yıllardır CNN Türk ekranında ekranında ekonomi hayat ilişkisini en iyi kuran isimlerden biri olan Çapa. Bak bu reklama giriyor şimdi. Hürriyetten okuyorum. Doğan Yayın grubu ilkelerini çiğnediği için atılan insanın yerine Emin Çapa gelmiş ama hiç atılmadan bahsetmiyor ee, ve şey demişler Çapa kendine özgü yorumunu tarafsız objektif duruşunu ve haberin perde arkasına derinlemesine bakışını kanal D ekranında başlayacakmış öte yandan Los Angeles'taki Grammy ödül töreninde hem megastarların geçit törenini hem de müzik piyasasında çok konuşulacak bir savaşı izleyen de Ertuğrul Özkök. izlemiş yazmış. Emine Sandal fotoğrafı var. Adel'in fotoğrafı var. Beyoncé var. Adel 5 ödülle gecenin rekortmeni olmuş. Ödül gecesi Kelebek'te sunan Ertuğrul Özkök. Benim önerim Ahmet Hakan'ın sabah haberleri sunmasıydı ama hem akşam hem sabahleyin biraz zor olacağı için kendisine galiba böyle bir teklif götürürmemiş olsa gerek. Ama düşünsenize sabah Ahmet Hakan, akşam Ahmet Hakan. Ben susayım. Sen sus. Ben susayım. Ara verelim. <gülüyor> e, bu arada günün e, en Kötü haberini de e, kendi açımdan vererek bitireyim istersen. Çok acı bir haberim var. Doğru çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de patlayan barajdan bahsediyorsunuz. Yok, o da patlaması tehlikesi var. Ben Onun, ondan sonra deli tıkmışlar ama. Düşün, 188 bin kişiyi tahliye etmişler acilen evet. Ben ondan bahsetmiyorum. Selahattin dinliyor musun? Bu çok acı bir itirafım olacak. Eğer bu haber gerçek çıkarsa ben kimliğimi, kimliğimin önemli bir parçasını bırakmak zorundayım. Fatih Terim'in Galatasaray'la anlaştığı yolunda haberler geliyor. Ciddi misiniz? Rick atılmış yöneticisi. İlginç günlerden geçiyoruz. Süleyman Soylu... Adalet Bakanı karşısında Süleyman Adalet Bakanı diyorum. Mehmet Ar karşısında ceketini iliklerken fotoğrafı çıkarıyor, çıkıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'den bahsediliyor. Acaba geçmişe mi dönüyor? Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, Ağ Spor'da yayınlanan programda sarı kırmızıların Fatih Terim'le anlaştığını ileri sürmüş. Hadi hayırlısı. Şu an yakın ilişkiler içinde bulunduğumuz kişilerden aldığım duyumlara göre... Galatasaray -pati Terim'le el sıkıştı diyor. Bence sevgililer gününde imza atılırsa çok sembolik olur. Şimdi bu durumda kişisel bana nasıl yansıyacağını da söyleyeyim. Ee, Bendeniz Galatasaray yani, uzun, uzun bir süreden evet. bir taraftarıyım. Aileden geliyor. Çok beş Genetliği yaşından Bu durumda ben e, e, vatandaşlık terk edilecek bir şey değildir ama kulüpler, tut, taraftarı olduğun kulüpler terk edilebilir. Yani bu çocuklar olanlara ne denirdi? Haymatlos. Haymatlos. Benim durumumdaysa ise Fußball Clublos Das ist schön. Yani kulüpsüz olacak maalesef. Bir de <gülüyor> bir Latince'den de bir sözle bitireyim. Selam diyeyim. İmparatoru. av caesar demeden önce kaizar vai victis veil maluba ne, ne yazıktır o maluba diyelim ama henüz doğrulanmadı bu haber işte bir görüşme yapılacakmış benim durumumda hay, Haymat klublos Haymat Fußball klublos olup olmayacağım da buna göre belli olacak. Hece. Hadi bakalım. Takibi ne? Hadi bakın, Neşeli bir durum mu var? Ne bileyim. Beş yaşından beri takip ettiğim, taraftarı olduğum kulübü terk edecek olmam. Kılıçdaroğluyla Hannibal'ın ortak bir sözü vardır biliyorsunuz. Geldim, gördüm, yendim Yok, mi? Hannibal. Yok Hannibal. Hani hani Hannibal değil mi? Hanibal'dan ilham, al, ilham almış. Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız diyordu Hanibal'la Kılıçdaroğlu aynı şeyi kullanarak, yolu kullanarak. Bence siz de artık kendi spor kulübünüzü kurmanızın zamanı geldi. Selahattin'le görüşmeler halindeyiz zaten. Açık kulüp ya da açık <gülüyor> ne? Açık saray. Saray olmaz. <gülüyor> açık saray. Galata açık. Mi? Yani bulun bir şeyler. Açık ben iyi değildir ama bulun. Peki Adeli'de kulüp başkanı yaparız. Açık gazete. Evet açık radyo, açık gazete. Bugün Ahmed İnsel yok. Onu azat ettik, İz, izinli saydık ve onun için de biz devam edeceğiz ama devam etmeden önce de bir e, müzik dinletelim dedik size. Al Jero dinleteceğiz. El, Alvin Lopez ama herkesin bildiği adıyla kısaltılmış adıyla Al Jarreau 1940 doğumlu bir müzisyen pek çok Grammy ödülü kazanmış ve sayısız Grammy ödülüne de aday gösterilmiş Amerikalı şarkıcı ve müzisyen şarkı yazarı aynı zamanda ve 1985'teki ünlü We Are the World şarkısının da seslendirenlerden biri 76 yaşında hayata veda etti. Ona bir günaydın diyoruz ve Grandma's Hands, Ninem'in Elleri adlı şarkısını dinleyerek devam ediyoruz programı. Hmm. Hmm.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 Put yourself in Jesus' hands, Grandma Thank grandma's hands Al gerıldan hastanede çeşitli ...komplikasyonlardan... ...hasta olarak yatıyormuş... ...zaten 76 yaşında hayatını... ...kaybetti... ...Amerikalı müzisyen... ...şarkı yazarı... soul caz... Şey, ...aynı zamanda da... E, ...perküsyon da... ...vokal perküsyon da yapabiliyor... ...öyle bir şey var... ...sol, rhythm ve blues ve caz... ...janlarında da... ...çok tanınmış biriydi orada bir günaydın demiş olduk bu şekilde açık radyoda açık gaz dedi. Evet. Bu arada hiç fark ettiniz mi artık son dakika haberi falan görmüyorsunuz ya da ben mi görmüyorum? Yasak kaldırıldı ama. Kaldırıldı mı? Evet. Niye haber vermiyorsunuz? <gülüyor> evet, son dakika haberi verilmesini yasaklayan kararname kaldırıldı. Son dakika haberi olarak veriyorum bunu. Hadi ya. Ee, bu arada e, önemli bir açıklama daha var. Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Türk hükümetini Türkiye anayasasına karşı darbe yapmakla suçlamış. Buna bir tepki gelir herhalde. Cumhur, yani Almanya'da Federal Meclis'in başkanı kendisi, pazartesi günü Münih Güvenlik Konferansı öncesi, Berlin'de düzenlenen bir toplantıda, bu da Deutsche Welle'nin haberi, ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Başkanı Donald Trump'ı da eleştirmiş... Hmm. ...en az bir o kadar da... ...Türkiye Cumhurbaşkanı... ...Erdoğan'dan dolayı... ...endişeli olduğunu dile getirmiş... ...önemli bir şey... ...son dönemde Türkiye'de art arda... ...iki darbe yapıldığını söylemiş... ...günün önemli haberlerinden biri bu... ...yani birisi... ...önce demokratik yollardan seçilmiş bir hükümete... ...karşı askeri darbe yapıldı... Ardından da seçilmiş hükümet tarafından ülkenin kendi anayasasına karşı bir darbe daha yapıldı demiş. Bu da amacına ulaşmış gibi görünüyor demiş. Ve anayasa reformuyla kendi gücünü artıracak bir başkanlık sistemini hayata geçirmeyi amaçladığını ifade etmiş. Herhalde buna bir dışişleri bakanından, cumhurbaşkanından, başbakan epeydir bir sesi çıkmıyor birkaç gündür başbakan. duymadım. Hangi başbakan? Binali Yıldırım. <gülüyor> ee, Hristiyan Demokrat Birlik Partili bir politikacı. Türkiye'de öngörülen anayasa değişikliklerinin hayata geçirilmesinin etkileri batılı toplumlara da yansır. Ancak ama o zaman bizler şu ankiyle aynı kişi olmayacağız demiş. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin bir nevi dondurulması anlamına geleceğini söylemiş. ...Donald Trump'a da yönelik eleştirilerinde... ...Batı'nın değerler sisteminin... ...bir karşı modelini... ...getiriyor demiş... ...kim önce Amerika diye bir program... ...açıklarsa başkaları da kendine... ...aynını yaptığında hiç şaşırmamalı... ...hem de uluslararası ilişkileri olan... ...tüm bahim yani etkileriyle... ...birlikte demiş... ...bayağı şey... ...ciddi bir şey... Münih Güvenlik Konferansı 17-19 Şubat tarihleri... ...arasında düzenleniyor... Bakalım tepkiler nasıl olacak diye bekliyoruz. Evet, en son 11 Şubat'ta 67 seyirizin açılışını yapmış. E kolay değil 67 seyirizin açılışını yapmak. O yüzden biraz dinleniyordur diye düşünüyorum. Başbakan mı? Evet, evet, başbakan bilin. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet tarihinde görülme, görülmüş en büyük sahtekarlık dedi. Yani iki Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz derken... Yani sonradan imzalanmış, boş kağıt imzalanmış derken e, Lammert'i doğrulamış oluyor tabii. Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in ikinci darbey e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Selin Sayekböke de son sıralarda gayet aktif görünüyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, referandumda partili cumhurbaşkanlığını öngören ...karşı olanları terörle anmasına tepki göstermiş ve hayır kampanyasının zorbalıkla engellenmeye çalışıldığını söylemiş. Daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar, gözleri dönmüş diyor. Şeyi de eleştirmiş çok Fırat Kalkın'ın harekatına ilişkin açıklamalarda da. Şahsi ihtirasları nedeniyle Suriye'de bir bataklığa görülmüş. Hükümet ne için savaşıyor demişti. Tıpkı bir şehit yakınının dün... Sesinden verdiğimiz gibi aynı soru kimse açıklama hepimize bir açıklama yapma ihtiyacı var neler oluyor orada sınır ötesinde bizim çocuklarımız ne için savaşıyor şu anda ne durumdalar gözetmesi gereken 80 milyonun can güvenliğiken maalesef Türkiye'nin dış politikası AKP'nin iç siyasetine malzeme edilmeye yarıyor demiş gözleri dönmüş diyor. Çünkü şeyi de hatırlat, hatırlatmamız lazım. Yalnız Tayyip Erdoğan söylememişti bunu. Ee, hayır diyenlerin konumu 15 Temmuz'un yanında yani darbede yer almaktır darbeciler arasında derken Başbakan Binali Yıldırım da sözünü bir süredir soluğunu duymadığımız sesini PKK hayır diyor, FETÖ hayır diyor, HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz. Bölücülüğe evet diyenlerle millet referandumda dersini verecek ifadelerini kullanmıştı ama kurtulmuş onu değiştirmişti. Evet. Bu iki sözü her hayır diyen terörist değildir demişti. HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestacıoğlu da konuştu dün. Anayasa referandumunda boykotu tartıştıktan ilişkin iddiaları değerlendirmiş, daha doğrusu yalanlamış bu iddiaları. Seçmenimiz referandumda her yerde sandığa gidecek ve her yerde hayır diyecek açıklamasını yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de dört isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Hayırları vesile oldu diye vermişler bunu. Teylim 4'ten bu haberi. Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Nuri Okutan MHP'den ihracı için talimat gönderilmişti Bahçeli'nin. Yani... Kayseri Iğdır, Isparta Milletvekilleri ve Balıkesir Milletvekili de yani kim Kayseri Halaçoğlu Iğdır, Oğan, Sinan Oğan onu söylemedim söylemiştim Sparta, Nuri Oktan ve Balıkesir İsmail Ok, onlar da atıyorlar partiden. Sinan Oğan ihraç kararı çok ilginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın söylediğine paralel bir şey söylemiş. İhraç kararı Konya'da değil, başbakanla görüşmedi alındı demiş. Evet. Bu da önemli bir açıklama aynı yani bir şey usulsüzlük açıklaması. Ee, ...Nuri Okutan da... ...evet diyenler diyor da... ...hayır diyenlere neden bu zulüm yapılıyor... ...demiş... ...böyle bir şey... Ee, ...onu da söyleyelim... ...peki... ...buradan şeye geçelim... ...akademideki ihraçların eğitimi... ...felç ettiği meselesine... ...Türkiye'de 15 Temmuz sonrası... ...görevden alınan... ...eğitimcilerin, öğretmenlerin sayısı... ...33 bini aştı... <gülüyor> ...üniversitedeki akademisyen açığı ise... ...giderek büyüyor pek çok fakültede dersler boşalırken yeni kadroların nasıl altanacağı belirsiz. Yani gerçek bir yıkım. Ee, Barış İçin Akademisyenler de, e, dün Göztepe kampüsünde, bugün Haydarpaşa kampüsünde, yarın Nişantaşı kampüsünde, Perşembe Anadolu Hisarı kampüsünde ve 20, 21 Şubat Salı da e, Pendik Tıp Fakültesi Hastanesi'nde e, toplantı yapıyorlar ve akademiye sahip e, çıkıyoruz deme kararı aldılar takip etmeye çalışıyoruz. 686 sayılı e, kanun hükmünde ile 7 Şubat 2017'de görevlerinden ihra ihraç edilen 330 akademisyen içinde diğer yerlerde de eylemler devam ediyor. Evet. 72 akademisyenin görevden atıldığı ve en büyük ihraççıların yaşandığı Ankara Üniversitesi'nde öğrenciler ve hocalar dersleri boykot ettiler dün. Bir günde yer alan habere göre e, sabah erken saatlerden itibaren öğrencilerin sınıfları boşalttığı görülmüş Dersin sonunda pankart dersin sonunda pankartın arkasında buluşan akademisyenler ve öğrenciler "Hayır gitmiyoruz" demişler ve her yer cepheci, her yer direniş sloganları atmışlar. "Kar olsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganlarıyla bitirmişler ki ilginç bir şeydi. De, benzerlik de şu. Abdülhamit'in Meclis-i Mebusan'ı dağıtarak istibdat rejimine başlatmasının yıl dönümü 139. yıl günümünde bu slogan atılıyor olması. Evet. Mülkiye'de öğrencilerden de boykot. İLEFE'de yani Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de dekanın istifaya çağrıldığı haber var. Bu senin sözün ettiğin kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet afişleri. Bir de her yer cebeci her yer direniş. O da geziyi hatırlatan bir şey. Sarayın ibişi olmayacağız. Rektör ibiş o yurt dışında o ama arkadan yönetiyor herhalde. Ankara Tıp'ta hocama dokunma eylemi vardı. Ee, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de Dekan Abdülrezak Altun'u istifaya çağırmışlar. Duyduk ki meslektaşları ihraç edilirken sevgili dekanımız onları savunmak yerine İstanbul'a gitmiş. Dekan Bey istifasını verene kadar direnişimiz sürecek diyorlar. Ee, Ankara Tıp'ta da Profesör Doktor Sibel Perçinel, ihracımızın konuşulmasını zül sayıyorum, barışın tesisini konuşmalıydık demiş. Boykottaki mülkiyede öğrenci ve akademisyenler okul önünde basın açıklaması yapıp taleplerini sıralıyorlar. Ülke her şeyden önce hukukun üstünlüğüne inanan bir kurumdur. Tarihi boyunca böyle yaptı. Tarihleri boyunca dayanışma içinde olmuş Boğaziçi Üniversitesi ve mezunlarına, ODTÜ ve mezunlarına, Hacettepe Üniversitesi mezunlarına ve mezunlarına, adını sayamadığımız tüm üniversitelere ve bileşenlerine akademik değerlere sahip çıkan kitlilere siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına dayanışma çağrısı yapıyoruz diyorlar mülki öğrencileri. Ee, öte yandan da tabii bu öğrencilerin ve mezunların çeşitli yerlerdeki direnişi ve şeyleri var ama akademisyenler alınmıyor cebeciye mesela polisler kampüse giriyor şeyleri çiğniyorlar cübbeleri filan darp ediyorlar gözaltına alıyorlar ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayık Böke, Zeynep Altçok Akatlı ve Veli A babayla çok sayıdaki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili destek için gitmişlerdi Baya bir akademisyenin gözaltına alınmasını engellemek durumunda polis milletvekillerini engelliyor filan. 69 dersin hocasız kaldığı eğitimin tamamen e, tercih uğradığı da açık ortada. Kocaeli Üniversitesi'nde bir öğrenci elinin kırıldığını söyledik mi? Yok. O Kocaeli Üniversitesi'nde ihrac edilen akademisyenleri destek için yapılan e, basın açıklamasına polis müdahale etmiş. 10 öğrenci gözaltına alırken bir öğrencinin eli kırılmış. Gözaltına alınırken. Öte yandan da tabi ciddi bir sessizlik de var çeşitli üniversitelerden. Bizzat atılanların yoğun olduğu üniversitelerden de e, sessizlik var ama ona geçmeden bir de Türk Psikologlar Derneği'nin açıklamasını verelim. Artık yeter diyorlar. Kanun hükmündeki kararnameyle ile akademisyenlerin ihracını artık yeter başlıklı bir bildiriyle tepki gösteriyorlar. Ve şey diyorlar. ...yüz bin kişi... ...kaçı gerçekten darbe girişimiyle... ...bir ilgisi var bilmiyoruz... ...ama şunları biliyoruz... ...kamu görevinden ihraç edilip... ...üniversitelerden tasfiye edilen akademisyenler arasında... ...ne darbe girişimiyle... ...ne terörle... ...hiçbir ilgisi olmayan, olamayacak yüzlerce... ...akademisyen mevcuttur... ...yapılan bir akademisyen kırımıdır... ...diyorlar... ...ve demokrasinin temelinde... ...düşünce ve örgütlenme özgürlüğü vardır... Önemli bir başlığı da akademik özgürlüktür. Bunun demokratik bir toplumda beğenmediğiniz düşüncelerle mücadele etmenin yolu tasfiye ve yasaklamalar değil konuşma ve tartışmadır diyor. Şeyi bekliyoruz tabi Adalet ve Kalkınma Partili akademisyen milletvekillerinden hala bir tepki yok ama korkuyorlar diyor zaten. Hmm. Ee, şeyle de yapılmış ilginç bir... Iı, ıı, Garopaylan'la, HDP'yle Garopaylan'la yapılmış hayatından endişe ettiğini söyleyen AKP'li milletvekilleri var diyor. Burcu Karakaş'ın yaptığı bir mülakatta onunla. E, fakat şey de var mesela Gündüz Vassaf Türkiye'de üniversite var mı başlıklı yazısında T24'te. Hocalar unuttu belki çoğu zaten bilmiyor. İki şartı var üniversite olabilmenin diye bir eleştirel yazı yazmış. Akademik özgürlük ve üniversite özgürlüğü. Ders vermek, öğrencilere meslek becerisi öğretmek, üniversiteyi üniversite yapmaz. Falanca uluslararası kuruluştan şu kadar araştırma yaptılar diye puan almak da yeterli ölçü değil. Ankara'da SBF hocalarını kim işten attı diyor. Mesela kim işten atılmalarına göz yumdu. 12 Eylül'de askerin ihsan doğramacıya kurdurttuğu YÖK'ten sonra aynı bugün gibi hocaların çoğunluğu kariyerist kaygılarının kayıtsızlığındayken kimileri üniversiteden atılmayı beklemekten kimileri ise askeri bir mantıkla görev başında kalmaktan yanaydı. Ben de bir ilave de bulunayım. içeride mücadeleyi yürüteceğiz. Devrimci mücadeleyi sloganı da 12 Eylül'deki şeyde çok yaygındı. Yani işgal altında bir üniversitede kalıp atılmayı beklemek işin garip tarafı işgalci güçler kürsülerinde kariyerlerini sürdüren öğrencilerin nezdinde saygınlıklarını çoktan yitiren hocaların ta kendisiydi diyor. Ve tanıklıklar mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde M dekan M nokta nokta o da Ekonomi Bölümü Başkanı eski dostlar ikisi M kendisini de imzaladığı O'yu üniversiteden atma emriyle gece yarısı evinin kapısına dayanmış. O bir kadın hoca. O onun bu ne rezaletlemesiyle küçük kızı uyanmış. Annesinin üniversiteden atıldığını duyunca evlerine gece yarısı, evlerini gece yarısı basan M'ye korkuyla sormuş. Beni de ilkokuldan atacak mısın diye. Böyle durumlar var. Yani sizler öğrenciler nezdinde saygınlığınız kaldı mı sanıyorsunuz? Egonuzu okşayan hocam hitabetiyle sizi ciddi alıyorlar gibi görünüyorlarsa sınıflarını geçerek vahşi kapitalizmin günümüzde süre gelen ekonomik krizinde işsiz kalmamak içindir. Küresel gezi gençliğinin Türkiye'sinde ne size yer var ne de üniversiteyi iktidarları için araç gören politikacılara sizlerden bir şey öğrendilerse üniversitenin ne olmaması gerektiğinin ibret verici örneğini diyorlar Şükrü Hatun da Doktor Cem Kaptanoğlu gibi insanların yerini kim dolduracak diye bir yazı yazmış kültür psikanaliz ve psikoterapi alanlarında çalışmaları olan e, ve çok yerlerinin doldurulmasının imkansız olduğunu söylüyor Fazıl Say da sanat camiasına aynı şekilde eleştiri oklarını yöneltiyor. Cadı avı diyorsunuz da önce pür dikkat içeriye en derinlere bakın derim diyor. Türkiye'nin en iyi kemancılarından orkestra sanatçısı Filiz Özsoy'un o <gülüyor> var diyor. Bu KHK ihraçları olalı 5-6 gün oldu. Ben kurumlardan korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama, bir dayanışma duruşu görmedim. Siz gördünüz mü neredeler diyor ve mesela orkestralar sustu şefler, aykallar hiç kimse bir açıklama dahi yapmadı yani arkadaş gerçekten sahip çıkmak istiyorsan çıkarsın her türlüsü olur diyor ee, tıpkı akademisyen Kerem Altıparmağan da mülkiye elden giderken ses çıkarmayacaksanız ne zaman çıkaracaksınız diye sorduğu gibi KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Profesör Dr. Mine Gencel Bek de sadece dekan rektör değil pek çok arkadaş da yalnız bıraktı diye eleştiriyor. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde etraflıca verilen ilginç bir haber vardı. O da e, şeyin e, Yüksel e, Taşkın'ın Profesör Yüksel Taşkın'ın açık havada yaptığı, karlar altında yaptığı dersi ilginçti aslında. E, Cebeci'de de boykot ve açık ders verdi. ha. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen... ...Mamer Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi... ...Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yüksel Taşkın... ...yazı tahtasının başına geçerek... ...kar yağışı altında ders anlatmıştı. Ee, Abbas Parkı'nda Beşiktaş'ta açık havada... ...soğuk havaya rağmen öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri... ...Şafak Pave ve Selina Doğan da katılmış... Ve Orta Çağ'dan bir örnek veriyor siyasi tarihte e, çalışmaları olan Taşkın. Orta Çağ'da üniversitelerin oluşum sürecini Fransız ilahiyatçı ve felsefeci Pierre Abelard'ın hikayesi üzerinden anlatıyor. Abelard 12. yüzyılda aykırı görüşleri yüzünden arkadaşları tarafından yüksek otoritelere ihbar edilir. Arkadaşların ihbarı sonucunda Abelard'ın Fransız topraklarında ders verilmesi yasaklanır rahip aynı zamanda kendisi ilahiyatçı abeler bunun üzerine bir ağaca çıkar ve dersini orada anlatır çünkü dersini dinleyecek insanlar, e, insanları var sonra ağaçta da ders vermesi yasaklanıyor bunun üzerine kayıkta ver, dersini veriyor işte bilginin doğrunun peşine düşenler olduğu sürece özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyeceklerdir diyor ve dünyanın en eski suçlarından bir tanesi düşünce suçu demiş Taşkın. Bu ülkede düşünce suçu, utancını yaşadığımız için gerçekten üzülüyorum diye konuşmuş. Ve aynı kararnameyle ile ihraç edilen Profesör İbrahim Kaboğlu'nu da kamu entelektüeli, kamusal entelektüel olarak nitelendirmiş ve onunla aynı yerde durmaktan büyük bir onur duyuyorum cümleleri de büyük alkış almıştı. Böyle bir durum işte. Bu ha. üçüncü yarım saatte Ahmet İnsel'le konuşmadık. İstiyorsanız Zabalert'ten bir parçayla beraber onun bestelediği parçalardan bir tanesiyle bitirebiliriz. E, Planktus Signat'lı bir parça var. Onu dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Ama ufak da bir e, hatırlatma yapayım. Ali Bey gayet kibar bir dille hatırlatmış. E, sistemin? Yok. E, Twitter'dan takipçimiz Ali Bey. Sistemin o, Osmanlıca... E, Arapça da olabilir. Belki de Farsça'dır. Ona da daha dikkatli bakmak lazım Göndermiş, paylaşmış bir takım ansiklopedi sayfaları. Ee, nizam. Nizam. Tamam canım. Çok teşekkür, evet, teşekkür ederiz Ali Bey. Peki. Abel artıdan istiyorsunuz istiyorsanız. Dinleyelim. Çok az bir zamanımız var ama ondan sonra şeye geçeceğiz zaten. Açık bilince. Langam <Gülüyor> filim Florazioni alisi in cui transferita a vite coro O qua barbar mar alma muta tur harina Sed ereli cui se florige roe per tis alta Maria. I scheint sinnfeld ich fühle mich wie kula dei mi pituit hagan mi sero perisoluta li dilut sila lobo der rohig instil la und die ha A andora hingarar ta durgi dünk a dümila. Jemos aladizo indios mortifera non consondon supera. Non quaeram in dantis scurgit esse sumere ali monta optima, ordo socius plagae poli administrat et lucti nascerat. Sufflagitate oriona, iflagit andres nubes occiduas. coggi torre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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün psikometriden mi bahsedeceğiz? Evet. E, Referandumla ilgili e, konularda konuşmaya devam ediyoruz. E, yeni yılın ilk programında öğrenilmiş çaresizlik üzerinde durmuştuk. O gün bugündür. E, hep bir ucundan Seçim ve seçmen psikolojisine, karar mekanizmalarına, e, algı manipülasyonuna, e, kampanyalardaki psikolojik etkilere e, yönelik bir şeyler e, söylüyoruz. Ve e, referanduma kadar da böyle devam edecek. Aslında çok da bir şey kalmadı. Yani önümüzde işte yaklaşık e, iki ay var. E, bir 8-10 program daha yapacağız. 16 Nisan'da referandum için oylarımızı vereceğiz. 18 Nisan salı sabahı burada konuşurken evet mi çıktı, hayır mı çıktı biliyor olacağız. Sonuçta bir e, siyaset programı değil açık bilinç. Dolayısıyla programları hep e, bilimsel çalışmaların ya da felsefi tartışmaların ışığında yapmaya devam ediyoruz. Öyle olacak. Fakat e, bu referandum e, teması e, Sürecek e, Referandum gününe kadar Biz geçen hafta Ömer Bey siz yokken canla beraber yine e, benzer e, Konulardan e, Konuları ele almıştık Ve e, devrilme noktası Ya da kıvılcım anı Diye çevrilebilecek Tipping point denen bir e, Fenomenden bahsetmiştik bu devrilme noktası e, toplumsal düzeyde de e, tezahür edebilen bir şey. E, i̇nsanlar yetti artık değil sokaklara çıktıkları zaman e, böyle bir devrilme noktasından bahsetmek mümkün. Ama bizim bahsettiğimiz şey bir insanın kendi zihni içinde olan devrilme noktası. Bir noktada e, dünya görüşü ya da siyasi görüşünün ters olması e, bunun koşulları ve iç dinamikleriydi. Ee, seçim e, karar mekanizmalarına e, dair pek çok psikolojik etki var. E, i̇ki hafta önce çıpa etkisi diye bir şeyden bahsettik mesela. Hı hı, ee, evet. Maruz e, kalma etkisi diye bir şeyden bahsetmiştim. Wire dergisinde bir yazı çıkmış e, bu hafta. E, illusory Truth Effect diyor. E, yani Sanal e, ya da yanıl e, yanıl samadü e, gerçeklik etkisi bu da aslında maruz kalma etkisinin bir e, varyasyonu aynı şeyi üst üste üst üste üst üste söylerseniz e, özellikle e, kafası başka şeylerle meşgul insanların aklında bu söylediğiniz şey sanki doğruymuş gibi yeteri kadar maruz kalır varsa e, yer edebilir yazıda da Hitler'in kavram kitabından bir satır almışlar. Bu tekniği Hitler'de iyi biliyormuş ve kitabındaki cümlede diyor ki sloganları yeteri kadar tekrar edersek en son direğin kafasına bile yerleştirebiliriz. Yanlış haberler dünyası için aslında önemli konular Şimdi bugün de Konuşacağımız şey bir seçim kampanyası yöntemi. Psikometri denen bir yöntemle yapılan seçim kampanyası ve Cambridge Analytica denen bir şirketin hem Brexit kampanyasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde kullanılan oyların çoğalması hem de Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması yolunda yaptığı çalışmalara değineceğiz. Bu şirketin kendi iddialarına bakarsak şimdiye kadar demografi temelli yapılmış seçim kampanyaları artık 2016-2017 itibarıyla tahtından indirilmiş hatta modası geçmiş oluyor. Onun yerine bu insanların, bu şirketin yaptığı psikometri temelli çalışmaların gelmesi lazımmış. Şimdi bu iki arasındaki farktan biraz bahsedeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Psikoloji literatüründe psikometri diye bakarsanız aslında para psikolojinin bir alt kolu olduğunu göreceksiniz. Ee, iddiaya göre e, bazı insanlar e, herhangi bir nesneyi ellerine aldıkları zaman bu nesnenin geçmişiyle ilgili bir takım bilgilere ulaşabiliyorlar. E, işte siz bir medyumsunuz. E, bir cinayetin işlendiği bir evde bir vazoyu tuttuğunuz zaman işte o vazoya daha önceki e, zamanlarda kimlerin eli değmiş falan bu sizin kafanızda canlanıyor. Bunların böyle şeylerin doğru olduğuna dair hiçbir e, ciddi yok. E, fakat psikometri e, sözlüğünü karıştırmayalım e, diye bundan bahsettim. İngilizce'de e, şimdi bahsedeceğim e, seçim kampanyalarında kullanılan yöntem psikometri değil diye geçiyor. Ama Türkçe'de nasıl söyleyeceğimi bilemedim. O yüzden psikometri olarak e, söylemeye e, devam edeceğim. Hı hı. E, şimdi seçim kampanyasında e, seçmenlerinizi belli bir şekilde kategorize etmek ve o kategorilere uygun mesajlar sunmak istiyorsunuz. Bunu demografi temelinde yapabilirsiniz. Bu ne demek? Mesela Türkiye'de ee, Güneydoğu'da yaşayan seçmenlerle Kuzeybatı'da yaşayan seçmenlerin e, farklı eğilimleri olduğunu saptayabilirsiniz ve genel olarak e, işte Güneydoğu'da bir miting yaptığınız zaman başka şeyler meydanlarda söylüyor olabilirsiniz. Kuzeybatı'da başka şeyler söylüyor olabilirsiniz. Ya da kadın seçmenlerle erkek seçmenler diye ayırabilirsiniz. Ya da 50 yaş üstü seçmenlerle 50 yaş altı seçmenler diye istatistikler bazında e, yapılan e, çalışmalar e, demografi yöntemini kullanıyor. E, şimdi demografi yöntemi e, haliyle e, belki belli e, insan gruplarının belli özelliklerini yakalayabilen bir yöntem ama psikometri yöntemi bundan çok daha ince, e, çok daha dar kategorilerde insanın İnsanları, seçmenleri, psikolojik özellikleri üzerinden e, kategorize etmeyi e, amaçlayan bir yöntem. E, yani burada siz e, demografik, demografik yöntemle mesela bütün 50 yaş üstü seçmenleri bir kategoriye, 50 yaş altı seçmenleri bir kategoriye koyarken psikometri e, yönteminde e, herkesin tek tek kişilik özelliklerini öne çıkartarak daha küçük kategoriler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ve bu kişilik özelliklerinin içinde demografik, istatistik verilerin dışında yer alan veriler de yer alıyor. Yani siz mesela içe dönük bir insan mısınız? Dışa dönük bir insan mısınız? Dostlarınızla genellikle çalışan, çelişen, çatışan bir kişi misiniz? Yoksa e, e, reza göstermeye Daha e, Eğilimli bir kişi misiniz e, Neurotik bir özelliğiniz mi var e, Kolayca panik Kapılabiliyor musunuz Kolay kızabiliyor musunuz Yoksa daha e, Rahat bir e, kişiliğe mi sahipsiniz Bu tür e, Verilerin e, Seçmen davranışında Önemli olduğu düşünülüyor e, Ve bu Cambridge Analytica şirketi kendi iddialarına göre bu tür verileri ilk kez çok geniş anlamda kapsamlı olarak ve çok başarıyla kullanıyor ve kendi dediklerine bakarsak hem Brexit kampanyasının hem Trump kampanyasının başarıya ulaşmasında en büyük pay onlara düşüyor. Öyle diyorlar. Şimdi psikometrik denilen kategorize etme yöntemi ta 19. yüzyıla kadar aslında giden bir yöntem. 20. yüzyılın ortalarında epey de geliştirilmiş. Yani bir yandan mesela bu zeka testi falan gibi şeylerle ilgilenen insanlar bir yandan da böyle psikolojik kişilik özelliklerine bakarak insanların profiline çıkarma, psikolojik profiline çıkarma ve bu anlamda psikoloji bazında bir matris, bir kategoriler ağı hazırlama derdindeler. Bizim şu anda anlattığımız hikayenin iki kahramanı bu çalışmalardan ilham alıp ee, daha sonra bu konuda doktoralarını e, yakın zamanda yapmış olan e, iki araştırmacı, bir tanesi Michael Kozinski, e, diğeri David Stillwell, ikisi de Cambridge Üniversitesi'nde Psikometrik e, Merkezinde öğrenci olarak çalışıyorlar. E, orada doktoralarını bitirdikten sonra e, bir tanesi Cambridge Üniversitesi'nde e, hoca olarak. E, çalışmaya devam ediyor işletme fakültesinde bir diğeri de Stanford Üniversitesi'ne gidiyor. Fakat bu iki adamın şöyle bir özelliği var. Şimdiye kadar psikometrik çalışmaların verileri işte insanlara verdiğiniz anket sorularıyla filan değerleri toparlanıyor. Ben sizin kolay paniğe kapılan bir insan olup olmadığınızı ya da içe dönük ya da dışa dönük olmadığınızı nereden bilebilirim? İşte ancak size sorarsam ve siz cevap verirseniz bilebilirim. Ee, fakat dijital dünyada bu işleri yapmanın artık çok daha başka ve çok daha kolay yolları türemiş durumda. Çünkü dijital dünyada her attığımız adımda bir takım dijital ayak izleri bırakıyoruz. Ee, her Web sitesine gidip üye olduğumuz zaman genellikle bizim karşımıza uzun bir metin çıkıyor ve o metnin altında okudum kabul ediyorum diye bir kutu oluyor. Onu tıklayarak üye oluyoruz. Hemen hiçbirimiz o uzun metinleri okumuyoruz. Fakat o metinleri aslında dikkatle okursak bir içinde kendimizle ilgili... Yani bu dijital ayak izlerimizin e, o şirket tarafından kullanımına izin verdiğimizi e, göreceğiz. E, i̇zin vermekle Cambridge Bu şirketlerin bu bilgileri derleyip toplayıp e, daha sonra bu Cambridge Analytica gibi e, daha büyük şirketlere e, sattığını da görüyoruz. Yani diyelim siz bir e, eve yemek getiren kuryeyle bir şirkete şirketin web sitesine gittiniz, orada üye oldunuz. Kabul ediyorum, imzalıyorum diye o metni de imzaladınız. Bu şirket sizle ilgili bir takım bilgiler toplamaya başlıyor. Yani mesela vegetarian mısınız, değil misiniz? İşte tavuk dürüm mü seviyorsunuz, kebap mı seviyorsunuz? Bunların ötesinde fakat eğer cep telefonunuzdan üye olduysanız ve Cep telefonunuzdaki bilgi itibariyle bu şirket sizin herhangi bir anda nerede olduğunuz bilgisine ulaşabiliyorsa ki genellikle bunlara da izin veriyoruz. Çünkü e, herhangi bir noktada mesela bize en yakın e, o şirketin e, en yakın e, bürosu nerede ya da en yakın restoranlar nerede cep telefonu bulsun bize söylesin istiyoruz. Ee, ama bu imkanı açık bıraktığımız zaman aslında bu şirket bizim her attığımız adımı cep telefonumuz cebimizde olduğu müddetçe takip edebiliyor. Ee, bu uygulamayı kullanalım kullanmayalım ee, bazı uygulamalar kullanılmadıkları zaman da aslında takip ediyorlar. Ediyor Dolayısıyla kısa bir süre sonra sizin hayatınız hakkında aslında sizin haberiniz olmadan bir sürü bilgi bir yerlerde depolanmış oluyor. Alışveriş ettiğiniz başka şirketler olabilir. Neler alıyorsunuz, neler hoşunuza gidiyor. İşte bütün bu bilgiler dev bir yığın haline geldiği zaman buna büyük veri deniliyor. Big data bu e, datayı işlemleyip e, şirketlerin e, çıkarları için kullanma yöntemlerine de e, veri madenciliği deniyor, data mining. E, Atlarım bu konuda e, yapılan ilginç çalışmalar var. E, hepsi de aslında e, böyle karanlık tarafı olan çalışmalar değil. E, veri madenciliğini Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Ali Albert Salah ...konuşmuştuk geçen sene... ...Albert'in yaptığı çalışmalardan bir tanesi... ...mesela Nazım Hikmet'in bütün eserlerindeki... ...kelimeler arasında daha önceden farkına varılmamış... ...bir takım ilişkiler bulmak, istatistikler çıkartmak... ...bunları madenciliği yöntemiyle yapıyor... ...ve edebiyat konusunda aslında belki... Biz insanların bu metinleri okuyarak bulamayacağımız bir takım kalıpların ortaya çıkmasını sağlıyor. Böyle çalışmalar da var. Ama genellikle verim madenciliği, müşterilere yönelik, satışa yönelik yapılan çalışmalar. Cambridge Analytica şirketi de işte bu bahsettiğim David Stilwell ve Mikhail Kozinski isimli insanların geliştirdiği yöntemleri de kullanarak Hatta bazı iddialara göre e, resmen onlardan çalarak e, bu psikometrik verileri ve veri madenciliğinin seçim kampanyalarında e, kullanmaya karar veriyor. E, i̇lk kişi olarak e, Brexit kampanyasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde yapılan bir kampanya için kullanıyorlar. E, bu kampanya başarılı oluyor. Ardından Amerika. Birleşik Devletleri seçimlerine e, dikkatlerini çeviriyorlar. Ve orada önce e, Cumhuriyetçi Partisi'nin adaylarından Ted Cruz'un kampanyası için çalıştıktan sonra Ted Cruz e, başkanlık adaylığından e, çekildikten sonra e, Trump kampanyasına geçiyorlar. Çok uzun boylu da çalışmışlar denemez. E, yani ben biraz gazete adaylarına baktım. Temmuz-Ağustos 2016 gibi Cambridge Analytica'nın adı duyulmaya başlıyor. New York Times falan gibi gazetelerde. Eylül ayında da Trump kampanyası için çalışıyor olduklarını e, açıklıyorlar. Dolayısıyla işte Eylül-Ekim-Kasım iki ay kadar çalışmışlar. E, şimdi e, bu David Stilwell ve Mikhail Kozinski'nin geliştirdiği fakat bir iki e, yenilik daha var. Bir tanesi e, Facebook e, üyelerinden mesela e, veri toplamak. Evet, oluyor bu? Çok önemli bir nokta bu. E, can alıcı noktası Facebook'un bu like, e, beğendi e, şeylerini toplamak. Değil mi? Evet. Yani siz birilerinin yazdığı bir takım yazılara bakıyorsunuz. Bunların bir kısmını beğeniyorsunuz. Hangilerini beğendiği Yine bakarak ve bu beğendiğiniz yazılar arasında bir araştırma analiz yaparak aslında sizin siyasi görüşünüzle, en azından dünya görüşünüzle, e, solcu ileride bir insan mısınız, sadece muhafazakar birisi misiniz, e, dini inançları kuvvetli birisi misiniz, değil misiniz? E, bütün bunlara yönelik bir... E, kişilik analizi, kişilik profilleri yaratmayı beceriyorlar. Hatta Daha de, sonra de, de deri rengini bile %95'lik bir isabetle kaydı, tespit edebiliyorlarmış like'lara bakarak sadece inanılmaz bir şey yani. Cinsiyet, cinsel evet. eğilimlerini ya da hangi e, partiye ait olduğunuz, zeka seviyesini, dini şeylerini alkol sigara alışkanlıklarını uyuşturucu gibi şeyleri var mı yok mu hepsini çıkarabiliyorlar büyük bir yüksek bir yüzdeyle de diyor yazıda <gülüyor> evet çünkü facebook aslında tam da bizim kendimizi işte başka e, arkadaşlarımıza dostlarımıza eee e, ...prezente etmek, sunmak için belki yaptığımız bir şey... ...burada kendi kişiliğimizle ilgili bütün ipuçlarını zaten kendimiz ele veriyoruz. Evet. Bir de bunun üstüne bu iki araştırmacı bir uygulama ayrıca geliştirmişler. Bu tamamıyla gönüllülerin katılabileceği bir kişilik testi, my personality diye bir... Cep telefonlarıyla yapılabilen. Fakat buna da müthiş ilgi olmuş. Burada da size kişiliğinizle ilgili sorular soruluyor. İşte çabuk heyecanlanırım ya da sık sık kavga ederim. Evet mi hayır mı filan gibi cevaplar veriyorsunuz. Yani insanlar aslında kendi elleriyle koşarak gidip bu testi yapmışlar. Niye? Çünkü testi yaptığınız zaman size deniyor ki siz işte şöyle bitişsiniz, böyle bu kategoride yararlısınız filan bu insanlara hoş ve ilginç geliyor olmalı. Fakat bu bilgilerin hepsi böyle bir e, depoda, bir bilgi deposunda toplanıp daha sonra data madenciliği denen yöntemle e, bambaşka e, amaçlarla kullanılabiliyor. Evet, yani ee, araştırmacıları bundan bunun dışında tuttu. Sorumluluğun dışında tutmak lazım. Çünkü onlar gerçekten araştırmalarını yapıp çekilmişler. Yani hiçbir şeyleri yok burada. Daha, daha, daha müdahale durumları yok. Seçim ya Brexit kampanyasında da şeyde de anladığım kadarıyla e, Trump'ın... Hatta benim anladığım kadarıyla Mikhail Kozinski mesela e, bu kampanyaların ikisine de bireysel olarak karşı olan evet. bir adam ve ee, bu okuduğumuz, şimdi aktarmakta olduğumuz makalelerden bir tanesi ben e, e, bombayı ben yapmadım. Yalnızca böyle bir bombanın olabileceğini gösterdim diyor. Diyor, evet. Ee, e, peki bu Cambridge Analytica şirketinden biraz bahsedelim. Bu insanlar kim? Ee, seçim yönetimi ajansıyız diyorlar kendilerine. Web sitelerine gidip baktığımızda kendilerini böyle tanımlıyorlar. SCL diye bir büyük grubun e, içinden çıkma bir e, küçük şirket e, Cambridge Analytica e, başında da böyle biraz e, gerçek anlamda bir psikopatmış izlenimi veren e, bir adam e, var. Bütün Cambridge Analytica'nın e, bilgilerini ve görselleri ben e, Twitter e, hesabından paylaştım. Oradan e, bakılabilir. Fakat daha önemlisi Cambridge Analytica'ya en büyük para yardımını yapan kişi e, Amerikalı milyarder bir adam e, borsadan önce yazılmışından daha sonra borsadan paralar kazanmış. Robert Mercer e, Hayli karanlık bir adam, ee, bir sürü siyasi bağlantısı var Robert Mercerin. ve en büyük bağlantılarından bir tanesi de şu anda Trump'ın başlanışmanı olan Stephen Bannon. Ee, tabii ki bir tesadüf eseri değil, Steve Bannon da Cambridge Analytica şirketinin yönetim kuruluna e, dahil olmuş vaziyette. Dolayısıyla böyle birazcık yüzeyi kazıdığımız zaman birbirine bağlanmış, çok karanlık insanların oluşturduğu bir şebekeyle karşılaşıyoruz. Robert Mercer bir taşla iki kuş vuruyor. Bir yandan Trump'ın başkan olmasını istiyor. Çünkü bir takım aralarında yaptıkları iş anlaşmaları var, şudur budur desteklediği aday zaten Trump. Cambridge Analytica şirketini destekleyerek hem Trump'ın başarıya ulaşmasında bir payı oluyor hem de Cambridge Analytica böyle bir reputasyon kazanmış bir şirket olarak şu anda dünyanın her yerinden büyük bir her yerinde büyük bir rağbette olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle işte milyar dolarlar kazanan bir şirket haline gelecek. Evet, devleti Trump'tan <gülüyor> Trump'un seç evet. Trump seçim kampanyasından düşük bir şey yani çok kısa bir zaman içinde olmakla beraber çok fazla sayılmayacak bir şey. Yani toplamda 15 milyon dolar bir şey almışlar yani. Bu Nix'in şirketi Cambridge Analytica şirketinden bahsediyor. Evet, Yoksa evet. milyarlar kazanacağım muhakkak tabii sonra dünyanın pek çok ülkesinden çağrılar aldıklarını e, söylüyorlar. Türkiye'den Cambridge Analytica'yı e, fark edip çağırıp e, böyle bir psikometri e, temelli bir kampanya bize de yapın demiş olan bir parti çıkmış mıdır e, bilmiyorum. Herhalde şu saatten sonra yapmak için e, çok geç olsa gerek referendim için en azından e, öyle bir parti çıkarsa hangi parti olur tahmin edersiniz diye hiç söylemeyeyim. Çok belli herhalde böyle şeylere. Hangi partinin daha açık ve daha meraklı olduğu. Herhalde Cambridge Analytica diyor ki Clinton kampanyası eski usul demografik yöntemlerle gitmeye çalıştı. Evet. İşte Nedir? Amerika'da mesela televizyonlarda sürekli bir takım kampanya küçük videoları oynar. Değişik coğrafi bölgelerde, değişik seçmenlere yönelik değişik şeyler gösterirler. tam kampanyasında sahiden hiç böyle şeyler olmamıştı. Ben hatırlıyorum. Herhangi bir televizyon filmi, videosu, kampanyanın... Bu eski usullerle e, yürütülmediği pek çok insan dikkatini çekmişti. E, meğerse Trump kampanyası sosyal medya üstünden, bilgisayar üstünden, Facebook üstünden e, insanlara kendi psikolojik özelliklerine hitap edecek mesajlar göndererek e, bu kampanyayı yürütüyormuş evet, yani baya sizin dediğiniz gibi karanlık bir sima e, genç bir 41 yaşındaki Nix diye bir adam başında görünüyor bu motherboarddan aldığımız bir makale bu ama İsviçre'nin e, e, Zürich e, temelli Das Magazin dergi adlı e, derginin Hannes Grassegger ve Michael Kroger tarafından yazılmış bir şeyini görüyoruz değil mi? Onlar evet şimdi çıkardım. aktarmış olalım ben bu e, makalenin e, bağlantısını da paylaştım. E, şimdi belki şununla bi bitireyim. E, bir, bir örnek bu insanların yaptığım e, çalışmalardan. Mesela Trump kampanyasında tek bir e, reklam e, ya da bir slogan e, üstünde karar verdikten sonra bunu... 175 bin değişik kategoride insana hitap edecek 175 bin varlasyonla çeviriyorlar. Evet şeytani ee, bir şey gibi gözüküyor. Çok şeytani bir şey. Ee, yani bu ne demek? Mesela e, diyelim siz e, Türkiye'de referandum konusunda insanlara cep telefonlarına mesaj göndererek bir kampanya yapmak istiyorsunuz. E, başka anketler yapmıyor. E, ve psikometrik veriler e, temelinde biliyorsanız ki bir insanın en çok e, üstünde durduğu, rahatsız olduğu, tedirgin olduğu konu terör. Terörle ilgili bir e, mesaj ona yolluyorsunuz. E, ama e, işsiz ailesini geçindiremiyor ve ekonomik meseleleri e, öncelik olarak e, gören diye seçmeniniz var. Ona ekonomik konuları öne çıkartan bir mesaj gönderiyorsunuz. Aynı mesajı varyasyonlarla, değişik insanlara, onlara hitap edecek şekilde gönderiyorsunuz. Ee, ve yalnızca oy istemek için değil, karşı tarafın seçmeninin oy atmasını engellemek için de bu mesajları e, göndermek mümkün. Çünkü Cambridge Analytica bunu da büyük ölçüde yapmış ve mesela Hillary Clinton'ın siyah seçmenlerine e, özellikle onları etkileyecek örk konusunda bir takım mesajlar göndermiş. Bunların aslında hepsinin tek tek ev ev dolaşarak insanların yapması mümkün. Canvassing denen yöntemle Türkiye'de de kısmen böyle yapılıyor. Fakat siz 100 bin seçmen ulaşmak istiyorsanız ve 100 bin kişi bulacaksınız, ya işte 10 bin kişi bulacaksınız ama 10 gün boyunca dolaşacaklar. Elinizde böyle bir varsa, birkaç dakika içinde bu kategorileri yapıp bu mesajları gönderebiliyorsunuz ve defalarca defalarca gönderebiliyorsunuz. Evet. Maruz kalma etkisinden de böylece faydalanmış oluyorsunuz. Veri madenciliği ile seçim kampanyalarını yapmanın yolu yöntemi bu. Şöyle bir türin Cambridge Analytica'nın başarısını nasıl ölçebiliriz? Yani sonuçta çok başarılı olduklarını. Ee, söylemekten hiç geri durmuyorlar ama e, bunu ölçmenin bir yolu var mı? E, çünkü belki de e, bu kampanyalarda bir katkıları olmasaydı e, kampanyalar yine ulaşacakları sonuçlara ulaşacaklardı. E, kontrollü bir deney yapmamız imkansız. Yani zamanı geriye sarıp Cambridge Analytica şirketinin kampanyasını çıkartıp ee, yeniden seçime gidip e, sonuçları karşılaştırmamız e, mümkün değil. Dolayısıyla e, bazı başka okuduğum makalelerken, New Jersey aslında e, bu psikometri tabanlı yaptığı kampanyalarda ki başarısını özellikle abarttığını, çünkü para kazanmak amacında bir şirket olduğunu, yani kendi kendilerini de bir yandan pazarlıyor olduklarını. Ee, çok da üstünde durmamamız, inanmamamız gerektiğini e, söylüyorlar. Ama öte yandan da gerek Brexit'te gerekse de Trump'ta e, anketlerde hiç görülmeyen sürpriz bir başarından ikisinin de altında ne, ne de olsa imzası var. ilginç bir şey. Yani. E, doğru. Dolayısıyla burada bir e, kuvvetli bir korelasyon söz konusu. Her her yerde fakat şunu söylemek mümkün. E, dijital dünyamızda veri madenciliğinin de yaygınlaşmasıyla seçim kampanyalarında psikometri çalışmalarının çok daha kaba saba olan demografik temelli çalışmaların yerini almakta olduğu, alacağı işte yakın bir gelecekte giderek çok daha baskın hale geleceği kesin herhalde bunu en azından söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Süreyi de bitirdik. Evet. Görüşmek ee, üzere. Ben e, şunu e, doğru biraz uzattık fakat e, durarak bitireyim. Derim adancılığının ne olduğu e, konusunda e, yetkin bir isim Kürgay Aytaç gelecek hafta konuğumuz olacak. Dolayısıyla bu tartışmayı biraz daha sürdürüyor olacağız. E, i̇ki hafta sonra da e, bu son KHK ile üniversiteyle ilişkisi kesilen e, pek çok değerli e, öğretim üyesinden bir tanesi Türkiye'de nöropsikolojinin temel direğidir. Profesör Öge Tökten Hoca gelecek. Kendisiyle nöropsikoloji ve bilimsel çalışmaları üstüne konuşacağız. Bunu da duyurmuş olayım Evet. Çok teşekkürler. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de açık gazeteyi bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 갔을 때